Cum'a Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde Cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim يُسَبِّحُ <Gülüyor> Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. Okuma yazma بعث bilmiyen kimselere Kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi, Henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Velike fadlullah Vallahu zul İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Mesele olanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kâmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Kul ya hadû إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء للاه من دون الناس فتمنوا الموت إن ey Muhammed de ki ey Yahudiler eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz ölümü istesenize ve la yetemem nevnehu bina koddemet eydihin ve allahu alimun biz zalimin ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir Allah zalimleri hakkıyla bilir al inmel mevten lezî tefirrûne minhü fein saqi kon, thumma turdun ila alim al-ıbyb ve al-ıshahade, thumma turdun ila alim al-ıbyb sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Ya eyyuhallezine âmenûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûn Eza nudiye lis salati min yawm el cum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharu el bayy. Zalikum Ey iman edenler. Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. wa min wa Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ve eğer o ticareten öyle ve nimethü ile ve terkuk kuaime. Ül mağdallahi khair min al ve Allahu hayırrul va Ey Muhammed. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki Allah'ın yanındaki mükafat, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.